Bu senet yapma faiz içeriyor mu? Mesela 100 bin liralık bir e, mal diyelim. Hı hı. 120 bin e, olacak diyelim 5 sene sonra. 5 sene senet yapıyorsunuz. Yani bu faiz oluyor mu? Önceden Bunu belirleniyor mu? Efendim? Yani önceden 120 bin lira olacağı belirleniyor mu? Yani evet bu 120 bin lira olur deniliyor 5 sene öncesinde. Ve 5 senede e, şey yapılıyor. Yani 5 sene boyunca 120 bin'i taksite bölüyorlar. Anlatabildim mi? Biz faizi anlatalım. Kendisi oradan çıkarsın. Faizli yani senet yapılıyor. İki şey var. Ben onun sorusunun kısmını anladım da. Buyurun. Hani 100 liralık senet yapıyor. 120 lira sonra alacak. Hı hı. Şimdi iki şey var. Bir, mesela benim 5 bin lira ihtiyacım var. Sizden 5 bin lira istiyorum. Siz de diyorsunuz ki tamam ben 5 bin lira veririm ama bir sene sonra ben bunu 5.500 lira olarak sizden geri alırım diyorum. İşte buradaki 500 lira e, faizdir. Niye? Çünkü siz bana borcu verirken baştan e, bunu alacağınızı şart koşuyorsunuz. Tamam mı? Hı hı. E, bir de şöyle var. Mesela e, siz benden borç aldınız veya bir şey satın aldınız, borçlandınız. Ben 6 ay sonra ödemem gerekiyordu. Diyelim ki şu anda biz bugün 30 Ocak ya mesela 30 Kasım'da e, size e, bir şey satın aldım size. Diyelim ki otomobil satın aldım. E, 30 Kasım'da 5 bin lira ödemem gerekiyordu. 30 Kasım oldu. Ödeyemedim. Ne zaman ödedim? 30 Aralık'ta ödedim mesela. Şimdi bu borcun bir aylık zaman içerisinde eğer bir enflasyon farkı varsa onu ödemesi lazım. Hmm. Paranın değer kaybını telafi etmesi Tabii, lazım. Tabii telafi etmesi lazım. Şimdi burada bir bu faiz değildir. Çünkü baştan biz böyle bir şey şart koşmadık. Hani kendiliğinden verse de olmaz. Ama bizim ben geçtiğimiz Cuma Maltepe Cami'nde konuşmuştum. İşte e, helal kazanç, haksız kazanç konusu idi vaaz konusu. Eee tabii haksız kazanç yollarından birisi de faizdir. İşte faizde ve ahallahu'l be'a ve harrama riba. Allah alışır helal, faizi haram kıldı. Ya yeylezen emanut ve riba in müminin, mu'minin. Ey müminler Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun eğer mümin kimseler iseniz bırakın. Bırakmazsanız Allah'a ve Peygamber'e savaş açmış, savaş açmış olduğunuzu bilin. Ayetlerini okudum. Birisi dedi ki işte Diyanet Diyanet'in 5 yıl tefsirinde enflasyon miktarı kadar olursa bu faiz olmaz hı hı. diye yazıyor dedi. E, bu dedi, Dinişer Yüksek Kurulu'nun incelemesine geçmiş dedi. Ben dedim ya bu tefsir ben ben de Dinişer Yüksek Kurulu üyesiyken ee, bizden geçmişti. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Diyanete gidince e, ben e, Mehmet Keskin Hoca'ya dedim ki şu tefsiri bir e, bakın e, böyle bir şey var mı? Acaba bizim yüzümüzde mi kaçtı ya Orada e, o beyefendi mesela bana söyleyen kimse onu demek ki e, tam kavrayamadı. Bunu söylüyor. Yani enflasyon kadar olanı faiz değil diyenler var. Mesela Süleyman Ataş Hocamızı öyle diyordu. Şimdi hala öyle diyor. Bilmiyorum. Ben buna katılmıyorum. Ee, hocalar, yani faiz şey anlaşması yapılıp Yaparken, ha, yani enflasyon Türkiye'de altında enflasyon olursa. %5 ise mesela %5 kadar e, faiz e, haram olmaz diyordu. İsterse faiz kaç olursa olsun. Hı. Baştan siz bir e, faiz sözleşmesi yaparsanız ister faize denk düşsün e, şeye enflasyona denk düşsün. ister altında ister üstünde olsun. Fark etmez. Diyanet Vakfı'nın hazırlattığı İslam Antiklopedisi'nin faiz maddesini Ahmet Özel yazmıştır. Orada da bizi dinleyenler okursa ki bu madde faiz maddesi çok güzel yazmıştı. O da öyle diyor. Fa şeye bakılmaz. Çünkü başta siz bir sene sonra enflasyonun ne olacağını bilmiyorsunuz. Baştan faiz sözleşmesi yaptığınız an faizin enflasyonun üstünde de altında da faize denk de olsa o faizdir. Ama e, şey, e, ki siz borcunuzu ödeyemediyseniz çünkü borcun tam karşılığını değerini vermek için oradaki enflasyon farkını ödeyebilirsiniz. Hı -hı. Nitekim devlet bir takım borçlanmalarda zamanında ödeyemezseniz o farkı alıyor. Değil evet. Mi? Hocam bu hanımefendinin e, sorusunda bir de şöyle bir yönü var sanki. Bir mal alınıyor. Mesela 100 bin liralık bir mal 5 yılda yeri ödenecek onlarda da e, yani sanki biraz vadeli ödeme gibi giriyor gibime geldi şimdi o zaman faiz olur. yani ben dedim ki sizden 100 bin lira alacağım 5 sene sonra ha, 100 bin liralık mı bir mal ha, o zaman o zamanı daha bak, yani mal olarak düşünsek ha, şimdi eğer bir malın satımı ile ilgili ise şimdi iki türlü satış var bir peşin satış bir vadeli satış hı hı. Mesela biz bir ürünü diyelim siz bir otomobili mesela peşin alırsanız 50 bin lira. Tamam. Efendim bunu vadeli bir sene içerisinde ödemek üzere alırsanız 55 bin lira ise ve siz de 55 bin anlaştıysanız bu 5 bin lira fa fazlalık faiz değildir. Hı hı. Yani mal karşılığı senet mal gibi bir almadım. Eğer mal mal karşılığı senet yaparsanız bu faize girmez. Faiz e, borç paralarda olur. Hı hı. Yani siz para alırsınız mesela bugün alırsınız 50 bin lira bir sene sonra onu 55 bin lira ödeyecekseniz o faizdir. 100 bin lira alırsınız efendim bir sene sonra 110 bin lira ödeyecekseniz 10 bin lirası faizdir. Ama bir bir malı peşin değil de e, vadeli alırsanız ki bu ittifakla bütün mesele imamlarına göre böyledir. Bu konuda kimse ittifak şey itilafi etmemiştir. İtifak vardı. Hmm. Evet. Ya bunu da eşit taksitlere bölürlerse. Tabi. Bir sıkıntı Tabii, olmaz. Eşit taksitlere bölürlerse yani ben peşin alsaydım 50 bin liriydi peşini alamadığım için. Bu, bunun parasını ben bir sene de eşit taksitlerle ödeyeceğim için veya bir sene sonra ödeyeceğim için veya 3 ayda 3 ayda ödeyeceğim için e, baştan 50.000 bin liraya 55 bin lira anlaştıysam vadeli e, fiyat olarak bu takdirde o aradaki yani vadeli fiyatıyla peşin fiyatı arasındaki 5000 bin lira faiz sayılmaz. Faiz değildir yani.